Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ve men ala lenke ve men tebehuhi senna yevmiddin. Amma bat gecikme için özür diliyorum tekrar hakkınızı helal edin inşallah. Kaldığımız hadisle devam ediyoruz. Bu hafta geçen hafta ateşin dokunduğu şeyden dolayı abdest almanın gerekli olup olmamasıyla alakalı babı işlemiştik. Bu haftada inşallah kaldığımız hadisten devam edeceğiz. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يصر مولى بن حارثة عن سويد ابن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالسحباء وإي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتي لا بالسويق فأمر به فصولية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم O ibn kalktı, makamına ila el-Maghribi, fımmad ve mımadna, sonra selâ ve lem wetevadda. Süveyb ibnü'n-Numân radıyallahu anh şöyle anlatmıştır: Haydar fetih'in Resulullah ile birlikte çıkmıştı. Haydar'a e yakın olan Sahra denilen yere varınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evesine indi ve cinnamızı kıldırdı. Sonra yiyecekleri istedi. Sadece kavut getirildi. Emretti kavuttan çoğalma yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yedi. Bizler dedik: Sonra akşam namazını kıldırmak için kalktı. Sadece ağzını çalkaldı. Biz de çalkaldık. Abdest almak için bize namaz kıldırdı. Evet. Geçen hafta zaten bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Bu konu neydi? Nesha olunan, hükmü nesha meselelerden bir tanesiydi. Ateşin değdiği yani ateşle pişirilen eti yedikten sonra abdest almanın gerekliliği, bunun abdesti bozması meselesi. İmam Halik Rahimallah da muvatta da bu bapta, bu bapla alakalı olduğu için zaten Ne yaptı kardeşler? Bu hadisi getirdi ki, bu hadiste çok uzun üzerinde durulacak noktalar yok. Zaten hükmü anlatılmıştı. İki nokta işaret edip geçeceğiz inşallah. Bu hadiste bahsettiği sahaba denen yer, orası Khayber'in altında bir yer. Yani şarihler bu şekilde belirtmişler. Khayber'e, Yahudilerin diyarına yakın bir yer. Medine'de bir yer. Oraya indiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını kıldıktan sonra ne yapıyor? Yemekleri bir araya çağırıyor. Yani yemekleri toparlayın diyor. Herkesin yanında ne varsa çünkü bir yolcular çıkmışlar, yolculuğa gidiyorlar. Diyor ki alimler bu hadisin şerhinde ve tefsirinde. Birincisi yemekleri bir araya toplamanın bereketi vardır. Bir kaptan yemenin bereketi vardır. Hatta bize de çocukluktan beri öğretilir. Bu sünnettir, bunda hayır vardır, bereket vardır diye. Bu gerçekten doğru bir şeydir. Bu ve buna benzer hadisler bunun delilidir. Maalesef batılaştıkça, batıya benzedikçe artık kültürler ve örfler de İslam'dan çıkıp küfrün kültürü ve örflerine gidiyor. Oysaki ortak kaptan yemek Resulullah'ın sünnetlerindendir terk edilmiştir. Yemeğin böyle bereketi olur. İkinci duit de değindikleri nokta, İbn-i Abdülber'in özellikle altını çizdiği. Ne kadar salih insanlar da olsalar sebepleri elde etmeyi terk etmiyorlar. Yolculuğa çıktıkları zaman ne almışlar yanlarına? Azık yani yanlarına çıktıkları zaman sebep olarak var olabilecek bütün sebepleri elde ediyordu abi. Öbür türlü sebebi terk etmek, sebepten uzak durmak bunların hepsinin e, kimlerin yaptığı işlerden diyor, e, sofilerin yaptığı işlerden de dolayısıyla eee İbn Teymi'nin tekrar ettiğimiz gibi harf da sözünü ancak ahmak e, sebepleri terk eder ve ancak ahmak sebeplere yapışır. Ne kadar salih olsalar da gerekli sebebi elde etmişler. Bu bakta gene Yolculuğun edebi ve adabı ile alakalı ki çokça karşılaştığımız bir şeydir. Yeri gelir cihatta yolculuğa çıkarız. Yeri gelir davette yolculuğa çıkarız. Yeri gelir başka dünyevi işlerimiz için yolculuğa çıkarız. Yolculuğun edebi ve adabına dair burada bir e, rivayet nakletmiş İbn-i Abdülbel, Bizim hayatımızda da çok yeri olduğu için özellikle bu rivayeti aktarıyorum inşallah. Diyor ki Rabi İbn-i Abdurrahman'dan işittim ki o şöyle söylerdi. Lisseferim uru'a seferin bir saygınlığı vardır seferin bir edebi vardır walil hadar murua seferde olmayıp hazırda var olmanda bir edebi vardır fa emel muruatu fi sefer seferde yolculuktaykenki edep saygınlık fazlu zadi ve ashab azıkları metalları yanımıza toplamak yolda bize lazım olacak olanları ve arkadaşlarla çok fazla ihtilafa düşmemek budur diyor birincisi وَكَسْرَتُ الْمِزَاهِ فِي غَيْرِ مَسَاخَةِ اللّٰهِ Allah'ın kızmasına, Allah'ın gazabına sebep olmayacak şekilde yolculuk boyunca çokça şakalaşmak. Yani bu yolculuğun edebinden ve saygınlığından da selefin yanında. Çünkü yolculuk bir değişikliktir, insan hayatında bir güzelliktir. Yeni yeni yerler görmesi, yeni şeyleri şahit olması için. Bu yüzden alimler bu yolculukta, bu neşeli vakitlerde, insan için neşeli olan vakitlerde Allah kızdıracak raddeye ulaşmadıkça ki o da nedir? Allah'ın sınırlarını çiğnemektir, haram sınırlarını. Allah göstermesin. Buraya kadar çokça mizah yapmak, şakalaşmak yolculuğun edebinden, saygınlığındandır. Ve annel muruati ama fil hazırken yani biz seferde değilken, hazırdeyken ehlimizin arasında yaşıyorken günlük yaşantımızı geçirdiğimiz yerdeyken Orana saygınlığı ise فَالْاِدْمَانُ اِلَى الْمَسَاجِلِ Mescidlere koşmak, mescidlere kalpleri bağlamak. وَتِلَاوَةُ Kur'an, Kur'an'ı okumak. وَكَفْرَةُ الْاِخْوَانُ فِي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Çok fazla Allah rızası için kardeşlerle bir araya gelmek. O da ilim talebidir, diğer hayır işlerdir. Yani hazırdeyken insan gülmekten, eğlenmekten daha ziyade yolculuğa çıkmadığı zamanlar içerisinde mukminken genelde neyle iştigal etmeli? Kur'an ilaveti ve buna benzer Allah'a itaat olan diğer unsurlarla bu da hazırın edebilir Yolculuğun edebi de az önce bahsettiğimiz gibidir. Yolculukta haram ve helal sınırları açmadığı müddetçe şakalaşmak, güzel işler yapmak bunların hepsi de Selef'in yaptığı şeylerdendir. Ahlaklardandır. Evet. Ve an malik, an Muhammed İbn-i Mülkedir. <gülüyor>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 İrdelememiz, irdeleyeceğimiz ilk nokta hadisin senedinde varit olan, gelmiş olan ricallerin irdelenmesi, araştırılması. Bunlardan bir tanesi burada yabancı olan hadisin ravisi olan Muhammed İbnül Munkadir'dir. Kendisi Medinelidir. Medine'de yaşamıştır. Tabiindendir. Güvenilir biridir. Kendisinin fazileti ve adaleti noktasında selef ittifak etmiştir. Onunla alakalı olarak Kureşten olduğunu, Kureş kabilesinden ve Temim oğullarına eee mensup biri olduğunu söylemişler ki hani Kureş zaten çok biliyorsunuz e, fazileti naslarda belirtilmiş olan bir e, taifedir, gruptur, peygamberin ailesidir. Hilafet Kureş'tedir ümmetin icmâ ettiği üzere. Bir de Kureşlerin içerisinde Temim oğulları vardır ki bunlar nedir? Bunlar özellikle bazı insani güzel hasletlerle bilinen bir kabiledir. Yiğitlik, cömertlik, mertlik buna benzer insanların değer verdiği, itibar ettiği hasletlere ehemmiyet veren önemli bir kabiledir. Kendisi o kabileden, Ebu Abdullah diye de künyelenmiş, başka bir künyesi de Ebu Bekir'dir, kitaplarda rivayet edildiği üzere. Bu ümmetin en faziletlilerinden, abidlerinden, fakihlerinden ve önde gelen seçilmiş insanlarından bir tanesidir. Hicri 130'da vefat etmiş kendisi, tabiinin büyüklerinden. Malik onun için diyor ki, Kâne Muhammed İbni Munkedir, Seyyidül Kurra. O kendisi Muhammed ibn Munkadiri anlatırken diyor ki, o karilerin efendisiydi diyor. Wakene kefirul buka indel hadis hadis naklederken çok çok ağlayan biriydi diyor. Wakuntu ida wajadum in nefs'i kaswa atiyetun fe'am duru ilehi fe bihi. Ben diyor ne zaman ki kalbinde bir katılık görsem, kalbin günahlardan ne zaman katılaşsa onun kendisinin yanına gelirdim, kendisine bakardım. Ona baktıktan sonra bana vaaz ederdi. Fe ente fi bi nafsi ayaman günlerce onun nasihati bana fayda verirdi. Ve kâne kesîru kendisi gecelerde namazla ibadetle geçiren biriydi diyor. İmam Malik kendisini böyle ölmüş. Ebû Cafer et Taberi, İmam Taberi diyor ki, "Kenne Muhammed ibn Munkadir sıkatun. Muhammed ibn Munkadir sıqadır, güvenlidir. Kethirul hadis çok hadis nakletmiştir." eee ve eminen emindir ümmet onu öyle tanımıştır. Alâ maru <gülüyor> ve nakla min esere fi'd-din dinden naklettiğine varsa insanlar onu o konuda emin güvenilir sıka kabul etmişlerdir. İmam Malik kendisinde Muvatta'da Muhammed bin el-Munkadir'de ismi tekrar tekrar ediyorum kulağınız aşina olsun. Eee Muvatta'da 5 tane hadis nakletmiş. dört tanesi müsned hadistir. Sadece bir tanesi mürseldir, bir tanesini de irsal yapmıştır. Ne der irsal hadis? Ta sahabeyi zikretmeden tabiinin peygamberden naklettiği hadistir. O hadiste bu hadis. Değil mi? Var mı orada sahabe zikretmiş mi Muhammed İbnül Munkadir? Yok. Ne diyor? Muhammed İbnül Munkadir dedi ki, peygamber şöyle dedi, kendisi tabinin zaten peygamberi görse sahabe olur. O muadda'da nakleden tek irsal hadisi de bu hadis zaten. Şu anda işlediğimiz hadis. İrsal buydu. Sahabeyi zikretmeden tabiinin sanki peygamberden işitmiş gibi naklettiği hadisin adıydı. Tabi bu hadisin fıkıh noktasında, bu tabi senet olarak, rical olarak irdelenmesiydi. Hadisin fıkıh noktasında da alimler demişler ki, burada açıkça görülmektedir ki peygamber ateşte pişirilmiş bir eti yedikten sonra abdest almadan namaz kılmış. Ne yapmış sadece? Ağzını temizlemiş. O da niye? Yediği etten arta kalan pislikleri ağzında temizlemek için, Daha sonra abdest almadan Peygamber sallallahu namaz ve kılmış. Bu en açık şekilde gösteriyor ki bu mesele bir gereklilik değil. Abdesti bozan bir unsur değil. Gene burada delil vardı ki Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor İbn Abdülber günde iki defa yemek yerdi. Peygamber sallallahu günde iki defa yemek yerdi. Bazı rivayetlerde tabi diyor alimler bu bapta ihtilaf etmişlerdir diyor. Bu konudaki eserler geçmiştir. Hani iki vakit Yiyip yemediği acaba sadece tek vakit mi yiyordu yoksa üçü arttırıyor muydu diye. Tabi Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber bizim burada düşebileceğimiz talep sahabenin çok açlık günleri olmuş peygamberle beraber. Onlar ona o musibete sabretmişler. Yeri gelmiş etleri olmuş önlerinde bol bol onlardan yemişler. Abdullah ibn Ömer gün gelmiş koyunun budunu bırakmış namaza gitmiş tam ısıracağı sırada ezan okunduğu için. Yeri gelmiş açlıktan mescitte peygamberle toplanmışlar. Karınlarına taş bağlamışlar. Allah verdiğinde şükretmişler. Allah subhanehu ve teala vermediğinde isyan etmeyip Allah'ın kaderine rıza göstermişler. Sahabenin hali böyleydi. Peygamberin hali de böyleydi. O yüzden bazen nimet olduğunda iki vakit yediğini, üç vakit yediğini belki müşahede edebiliriz rivayetlerde. Yeri geldiğinde tek vakit açlık sebebiyle. Çünkü sabah kalktığında Ayşe'ye sorardı. Ya Ayşe evde yiyecek bir şey var mı? Elde yiyecek bir şey olmadığını söyleyince peygamber oruca niyet ederdi aleyhissalatü. Ama Ayşe böyle söylüyor radiyallahu anha. Bu da gösteriyor ki Allah'ın peygamberin evinde böyle zor günler olmuş. Gene başka sahih bir rivayette Ayşe radiyallahu anha diyor ki peygamberin evinde 40 gün boyunca ateş yanmadı. Yani yemek pişirmek için ateş yanmamış. Şimdiki gibi doğal gaz yok. Buna benzer tüp benzer aletler yok ki. Yemek için bunları kullansınlar. Ne yapıyordular yemek pişirecekleri zaman? Ateş yakıyordular. Ateşin üzerinde pişiriyordular. Bu gösteriyor ki peygamber o kadar aleyhissalatü vesselam zorlu günler yaşamış ki aleyhissalatü vesselam e o günlerde yiyecek ekmek bulamamış. O yüzden bugün Müslümanlar özellikle altın çizerek söylüyorum. Birazcık maddi sıkıntı yaşasalar hemen e ister istemez üzülmeye bu konuda dertlenmeye başlıyorlar. Vallahi Allah'ın peygamberi bizden daha zor durumdaydı. Ve bizim her birimizin evinde yani altın çizerek söylüyorum. Her birimizin evinde hiç yoksa şu anda iki günlük, üç günlük yemek vardır. En az olan evinde sabah kahvaltısı en azından kırca bir tane yumurtası vardır. En azından yani. Ama öyle günler gelmiş ne Allah'ın peygamberinin ne de sahabesinin böyle bunları bulamadığı günler olmuş. O yüzden şeytan sizi şu etrafınızdaki zengin ve şatafatla boğulan Kafirlere bakarak kendinizi kıyas ettirin. Sakın ha sakın böyle bir sapıklığın, sakın ha sakın böyle bir hevanın altına girmeyin. Gerçekten biz ne zaman o sahabenin çektiği sıkıntılar çekersek, yaşarsak o zaman ne yapabiliriz? Oturup belki düşünebiliriz, hayıflanabiliriz ya biraz maddi durumumuz kötü, maddi durumumuz iyi değil. Allah'ın peygamberi böyle zor günler yaşanmış. Bugün mücahidler, Müslümanlar inanın vallahi yani birçok kardeşiniz biliyorlar, öyle sıkıntılı yaşıyorlar ki yani. Böyle kahvaltıda 50 tane çeşit yok yani. Üç tane çeşit varsa o büyük zenginlik. Yeri geliyor günde iki öğünden üzerini yiyemiyorlar. Belki tek öğün yedikleri günler var. Ya yani Bunlar böyle ajitasyon falan değil. ha. Bunlar gerçek yani. Allah hamdü senalar olsun. Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin dediği gibi Allah sahabeyi sevdi. Sevdiği için onlara dünyayı vermedi. Onlar da Allah'ın dinine yapıştılar. Allah ve ne kadar sevmediği varsa malı bol vermiş. Gücü bol vermiş ona. ...assin, bununla azgınlık kessin diye. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak ölçülerimizi, kriterlerimizi biraz daha... ...tekrardan gözden geçirmek zorundayız kardeşler. ibn Abdurrahman, sallallahu makbura, fakala inna لاهقون وضدت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله هل اسمع لإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الخوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دوه من به ألا يعرف خيله قالوا بل يا رسول الله så att de kommer på den dag av återståndet, muddrade från vatten, och jag har fått dem på huvudet, så det inte blir några män alla "härma", "härma", "härma", och de säger Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlığa uğradı da selam olsun size ey müminler topluluğu. Biz de inşallah size katılacağız buyurdu. Ve devamlı kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim. Deyince sahabeler ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz henüz gelmediler. Ben onları ahirette kevsel avuzunun başında bekleyeceğim buyurdu. Ashab ise ey Allah'ın Resulü ümmetinden senden sonra gelecek olanları sen nasıl tanıyacaksın diye sordular. O da söyleyin bana bir kimsenin simsiyah akla arasında alnı beyaz, ayakları beyaz bir atı olsa onu tanımaz mı buyurdu. Ashab da evet tanı dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyle buyurdu. Onlar kıyamet günde dünyadayken adlıkları abdestten dolayı alınlarında bir nur parlayarak gelirler. Ben onları kemsel avuzunun başında bekleyeceğim. Onlar kemsel avuzunun başından kaybolmuş sahipsiz devler gibi kovulmazlar. Ben onlara dikkat kardeşlerim gelin buraya, gelin buraya, gelin buraya diye seslenirim de o sırada onlar... Senin dininde ne biletler ortaya çıkardılar. Sünnetini de terk ettiler denilir. Ben de öyleyse onlar benden uzak olsunlar. Onlar benden uzak olsunlar. Onlar benden uzak olsunlar derim. Bu hadiste bu hafta zaten dersimizi bitireceğiz inşallah. Ama Bu hadis önemli bir hadis. Birçok fıkıh var. Alimler birçok meseleyi bu hadiste irdelemişler. Öncelikle bu hadis İmam Müslim'in sahihinde, Ebu Davud'un sünne, sünneninde, İmam Nesani sünneninde tahric etti. Sahih senetli hadislerden bir tanesi. Ali İbni Abdurrahman babasından o da Ebu Hureyre'den nakletmiş hadisi. İlk dikkat edeceğimiz yer peygamber diyor aleyhissalatü vesselam kabir mezarlığa çıkardı diyor. Aleyhissalatü vesselam mezarlığa çıkardı. Bu, bu hadisin babında alimler şeyi irdelemişler. Hani kabir ziyaretin hükmü. Kabir ziyaretin hükmü. Övveliyatlı olarak erkeklerin kabeze ziyarete gitmesinin mübah oluşunda ümmet icma etmiştir. Burada hiçbir xilaf yoktur. Ancak ihtilaf kadınların çıkış hükmündedir. Yani öncelikle mesela Resulullah'tan tabii ki bu konuda yasaklayan hadisler var, kadınların şeye çıkmasıyla alakalı, kabez ziyaretine çıkmasıyla alakalı. Sonra da izin veren hadisler var alimler böyle bir taarut yani böyle bir çelişki, zıtlık ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Her zamanki gibi cem etme yoluna gidiyorlar. Cemeden ve cumhurun üzerinde olduğu racih tercih edilen mercuh görüşe göre kadınların kabirleri ziyaret etmeme noktasındaki hükmü nesholunmuştur. Yani o yasak kaldırılmıştır. Doğru görüş budur. Şeyhülislam Huluslan bin de bu görüşü tercih etmiştir. Şeyh Abdurrahman ibn Hasan Ali Şeyh'de Kitab-ı Tevhid'e düştüğü şerhte bu mezhebe meyletmiştir. Çünkü bu konuda var olan açık bir hadis var. Açıkça ifadede neshe işaret ediyor hadis. ''Kuntunna haytukum an ziyaretil kubur'' ''Ben sizi diyor. kabirleri ziyaret etmekten men etmiştim.'' ''Fezûruha ve la takulu hajran, fe inneha tuzekkirul âkhira'' ''Ben sizi diyor. kabir ziyaretlerinden nehyetmiştim. Bundan sonra artık ziyaret edebilirsiniz.'' Çünkü kabir ziyareti nedir? İnsana ahireti hatırlatır. Ölümü hatırlatır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti çok fazla çıkarmış Bakı denen o Medine'deki sahabelerin yattığı mezarlığı ziyaret etmeye Ölümü hatırlamak, ahireti hatırlamak, dünyanın meşgaletinden biraz uzaklaşmak için. Çünkü biz dünyayla iştigal ettikçe unutkan bir varlık olduğumuz için hatırladığımızı ve bildiğimizi zannettiğimiz ahireti unutuyoruz hatırladığımızı ve bildiğimizi zannettiğimiz ahireti unutuyoruz. Ne zaman ki insan ölüme yaklaşıyor, ölüm ehline yaklaşıyor, düşünün bir cenazeniz var, yakın bir akrabanız ölse ölümü hatırlıyorsunuz. Adam ister müşrik olsun ister Müslüman. E sana diyorlar falan ölmüş, he, ölmüş, sinek vızıltısı geliyor. Ama annen ölsün, o zaman nasıl hatırlıyorsun ahireti? Baban ölsün, o zaman nasıl hatırlıyorsun ahireti? Niye? Yakınlaştıkça, şimdi O zaman baki mezarlığında var olan da peygamberin akrabaları şehit olmuş. Arkadaşları şehit olmuş. Kabirleri başına gidiyor. Acılarını ne yapıyor? Tazeliyor ve ahireti hatırlıyor. Dolayısıyla bu öncelikle yasak edilmişti. <gülüyor> Sebebi neydi? Çünkü kabir ziyaretlerinde cahiliye adetleri ve örfleri vardı. Bugün olduğu gibi. Mesela bugün bütün Türkiye'nin bidatçı, sapık Türklerin bütün kabirleri bidatçı sapıklıkla doldurduğu gibi. Mesela kabirleri 1 metre 2 metre yüksek mermerlerden yapıyorlar. Veya kabinin etrafını çeviriyorlar. Mermerle olsun gerek demirle olsun. Çul çaputlar bağlıyorlar. Bunlar hepsi şirk ve bidat olan artık yapılma şekline göre keyfiyetine göre şirk ve bidat olan fiiliyatlar. Cahiliyen adetleri. Dolayısıyla bunlar önceden de var olduğu için önce yasaklanmıştı. Sonra şer'i devlet kuruldu. Medine'de şeriat devleti kuruldu. Devlet güçlendi. Artık münkerden men edebilme gücü ortaya çıktı. Burası çok önemli. Dindeki bütün vacipler dindeki bütün vacipler güçle orantılıdır. Güçle biz mükellef oluruz. Misal veriyorum. Biz şu anda içki içenleri men edebiliyor muyuz elimizle? Hayır. Niye? Gücümüz yok. Zina edenleri taşlayabiliyor muyuz? Hayır. Gücümüz yok. Bütün vaciplerin vacipliğine itikat etmekle beraber ne yapıyoruz? Gücümüz yettiği kadarıyla o vacipten amel ediyoruz. Ama üzerine yapamıyoruz. Tıpkı senelerce Mekke'nin müslümanların elinde olmasına rağmen fetihten sonrasını kastediyorum bir iki sene daha birkaç sene daha Mekke'li müşriklerin Kabe hacca etmeye gelmesi gibi artık en son inen ayetlerden bir ayettir zaten Tövbe suresindeki beraaatun minallahi ve rasulihillelîne ahadtu minel müşrikîn Allah ve Resulünden kendileriyle ahitleşilen sözleşilen müşriklere son beraattir artık bundan sonra Kabe'ye hacca gelmeyecekler Oysa ki ilk günden beri zaten onların Kabe'ye gelme gibi bir hakkı yok. Bugün de biliyorsunuz Kabe'ye her türlü kafir müşrik giriyor ama bizim gücümüz yok ki men edelim onları girmekten. Ne zaman devletsel manada bizim gücümüz olur o zaman men ederiz. Peygamber de ne zaman kabirlerde ve mezarlıklarda var olan şirkleri yok etmek, bidatları kaldırmak gücüne ulaştı. işte o gün... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem artık kabir ziyaretine emin verdi. Niye? Artık fitneşer ortadan kaldırıldı. İnsanların ona düşme ihtimali ne oldu? Ortadan kalktı. Birincisi budur kardeşler ve bizim tercih ettiğimiz görüş de dediğim gibi bu ne neshin gerçekleşmesi, kadınlara yasak olan bu şeyin tekrardan kaldırılmasıdır. Bakın İslam'da birçok yasak illete bağlıdır. İslam'da birçok yasak illete bağlıdır. Nedir illet? İlletin varlığıyla hüküm olur İllet kattığında hüküm olmaz. Yani illetin usulcülerin yanında zaten tanım bu şekildedir. Keyfiyeti, tesiri bu şekildedir usul alimlerine göre. İllet varsa hüküm vardır, illet yoksa hüküm yoktur. Mesela bir mesele daha. Biz bunu geçen hadislerde de anlattık. Kadınların mescide çıkışı, değil mi? Karanlıkta kadınların çıkışını anlatan hadiste biz bu meseleyi de irdelemiştik. Buna dair nasları anlatmıştık. Kadınların daha sonradan ihdas ettiklerini görünce Ayşe ne diyordu? Peygamber eğer kadınların bugün ihdas ettiği pislikleri görseydi aleyhissalatü vesselam şüphesiz ki onları mescide çıkmaktan alıkoyardı. Şüphesiz ki onları mescide çıkmaktan alıkoyardı. Niye? Artık haramın kapısı açılmış, zinanın kapısı açılmış, pislikler çoğalmış ve bu yüzden peygamber nehyeder. Ama niye izin verdi? Çünkü şer'i devlet vardı, kadınlar hepsi kapalıydı, erkekler kadınlara bakmıyordular. Onların giriş ve çıkış yerleri mescitte ayrıydı. Yani alınabilecek bütün tedbirler alınmışsa artık illet kalktığı için ne olacak? Hükümde olmayacaktı. Dolayısıyla haramlığı kalkıyordu ve kadınların mescide gelmeleri caiz ve mübah oluyordu. Ama sonradan tekrar illet gündeme gelince ne oldu o zaman? Haramlık da gündeme geldi tekrardan. Aynı burada da kabirlere çıkış meselesinin günümüz fetvası da aynıdır kardeşler. Yani eğer bugün de Aynı şekilde e, ki bugün bidatlar ve şirkler de aynı şekilde yaygın kardeşler. Bugün de aynı şekilde var olan bu pisliklerin e, vakıada tekrardan tezahür etmesi sebebiyle bana soruyorsanız, bana bu konudaki kanaatimi ben açıkça söylüyorum kadınları bundan nehyediyorum. Çünkü zaten bugün Müslümanlara ait bir mezarlık yok birincisi. Bugün Müslümanlara ait bir mezarlık yok. Ölen muvahhidlerin cenazeleri de ya orada burada savaşta ölmüş... Veya müşriklerin arasında tek tük. Meşrik, müşriklerin arasında mecbur kalınmış. Çünkü siz özel bir mezarlık yeri seçseniz kendinize, adam götürüp gömseniz devlet sizi cinayetten yargılıyor. Devlete haber vermeden adam gömdün. Demek ki sen öldürdün, gömdün diyorlar. Adam eceliyle kendi de ölse seni cinayetten yargılıyorlar. Yani şu anda küfür bize izin vermiyor kendi mezarlığımızı kurmaya. Birinci sebebi bu zaten. Müşriklerin mezarlığında ne işi var Müslüman? İkincisi Ee, orada şu anda var olan birçok bidat var ve birçok cahil Müslüman da bilmiyor. Zannediyor ki kabrin etrafı mermerle çevrilmesi lazım. Oysa ki peygamber Ali'yi gönderip bir karıştan yüksek bütün kabirleri yıktırmıştır, yok ettirmiştir. Bu ve buna benzer onun haricinde gene kadınlarda alt yakmak gibi kötü bir cahiliye örfün var olması. İfnani fi, fi, iki şey vardır diyor ümmetimde. Onlar ümmetimden hiç eksik olmaz. Et Nesebe sövmek, biri de ölünün arkasından altı yakmaktır. Maalesef bizim toplumumuzda bu cahiliye de çok yaygın olduğu için, daha İslam'a tevhide insanlar yeni yeni talim ettiği için, maalesef bu konulardaki ilimler yaygın olmadığı için, insanlar şirkin karanlığında olduğu için senelerdir, yeni yeni bu konular açıldığından dolayı, bacılar bu konularda cahiller. O yüzden ben hatta bu şeyin ahkamını Bu fıkhın ahkamını bilmeyen erkeklere dahi kabirlere gitmenin uygun olmayacak kanaatindeyim. Allah tabi en doğrusunu bilendir. Meselenin yasağın illeti az önce izah ettiğim, zikrettiğim şeydir. Hadisi devam edersek ne diyor? Mezarlara girdiği zaman "Selamü aleyküm ya darul kavmü'l müminîn ve inne inşallah bikum lahikûn." Selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah biz de sizin aranıza katılacağız. Şimdi peygamber niye selam verdi? Bu konu ölülerin işitip işitmemesiyle alakalı bapta irdelenen bir şeydir. Tabi bizim hızlı selefi katı selefi abilerimiz var. Biz de selefiyiz. Ama bu hızlı katı selefi abiler hemen reddediyorlar. Ölü hiçbir şekilde duymaz. E sonra bu konuda yani kısmen duyar diyen adamlar da küfre, şirke, bidatçılığa sapıklığa nispet ediyorlar. Oysa ki bu zikredilen hadis ve buna benzer başka hadisler, Bunların hepsi İbn-i Teymiye'nin yani Selefilen bugün hocası şeyhi olan İbn-i Teymiye'nin fetevada dediği gibi ölü ahyanen bazen duyar bazen duymaz. Ama şimdi bizim vakada hep tartıştığımız taife sofiler olduğu için onlar kabirden yardım diledikleri için onlar velilerin onları her yerden duyduğunu zannettikleri için biz direkt otomatik reddediyoruz. Yani yok duymaz. Öyle değil. Eğer duymadıysa peygamber niye selam verdi? Eğer onlar duymuyor idiyseler Peygamber aleyhissalatü vesselam niye selam verdi? Çünkü bu hafta çok hadis var gerçekten. Süleyman İbni Bureyde'den gelen babasından, onda Nebi Sassam'dan rivayet ettiği hadis var ki peygamber hangi kabrin yanından geçerse derdi ki Esselamu aleykum daral kavmal al müminin ve inne inşallah bikum lehhigun ghaferallahu le la azimu lana ve lekum Allah azim olan Allah bizi ve sizi affetsin ve rahimena ve iyakum bize ve size merhamet etsin diye dua ederdi. Müslüm cenaze babında İmam Nesai ve İbn Mace de sünenlerinde bu hadisi takrir etmişler. Aynı şekilde Ayşe'den gelen bir hadis var. Diyor ki: "Kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu min al-leyli ila al-maqbara." Peygamber gecenin mezarlığa çıkardı. Feyakul dedi ki: "Esselamu aleykum daru'l-qommam mu'mini. Atana ve iyyakum ma tu'adun." E, dedi ki: "Peygamber selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri." biz geldik size geldik va dolunduğunuz şeyde ve inna inshallah bikum lahikun İnşallah size katılacağız. Allahum mağfir li ahli bukai. Allahum baki ehlinin elgharqat. Gharqat bu bir bölge yani bu bölgenin orada müslümanlar yatıyormuş. Buranın ehlini bağışla diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. Diyor ki alimlerden İbn Abdülber diyor ki alimlerden ölülerin ruhlarının bazıları Tamamının fena bulduğunu e, söylemişler ve dolayısıyla peygamberin buradaki selamından kastının o Kuleb, denen bölgedeki, o Kuleb denen bölgedeki Bedir şehitleri olduğunu söylemişler. Çünkü Bedir şehitleri için ne diyor peygamber? Gelip e, şeyim, kabrinin başında Ebu Cehil'in atıldığı Bedir kuyularına geldiği zaman müşriklerin cesetlerinin diyor ki Allah'ın vadettiğine hak buldunuz mu? Diyor ki Ömer ya Resulallah onlar iştir mi? Onlar çok iyi işitirler diyor. Peygamber orada işittiklerine haber veriyor. Onlar demiş ki orada Nas'la belirtildiği için o reddedenler ölülerin işitmeyeceğini reddeden alimler, işiteceğini reddeden alimler, peygamber hadisle belirtmiş Bedir şehitleri de oradaki kafirlerin ölüleri de işitiyorlar. Bir ayet olarak. O hastır demişler. Hast bir hükümdür demişler. Ama bu tabi doğru değil. Dediğim gibi doğru olan görüş Kadı İyad'ın İmam Nevevi'nin söylediği gibi ölülerin bazı yerlerde, şeriatın izin verdiği bazı yerlerde işitip bazı yerlerde işitmeyecekleridir. Bu bunlardan bir tanesi kabrin yanında ölünün işitmesidir. Buna dair dediğim gibi fakihlerin sözleri, bu hadisler ve Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler de var. Tabii bu Bedir kuyularına gidip peygamber seslenmesi birincisi. Zaten ölüler işitmeseydi peygamber niye gidip onları nida edecekti? Ömer niye sormuş onlara? Ne, Ömer niye demiş peygambere ya Resulallah onları işitir mi? Çünkü o güne kadar öğrenmişler ki ölü işitmez. Tıpkı bizim sofilere bugüne kadar anlattığımız gibi. Bak kardeşim bu şirktir, şirktir, şirktir. Anlatıyoruz anlamıyorlar. Sonra bir de bakıyor ki sofi bizden. O kadar hızlı selefi anlatıyor tevhidi falan. Kendi gelmiş kabre selam veriyor. Ah sen de müşrik oldun kabre selam verdin dese yerinde olmaz. Niye? Yani Ömer peygamberi sevdiği için ne diyor? Ya Resulallah işitir misiniz? Öğrenmek istiyor. Diyor ki onlar işitirler. Dolayısıyla hani bir sözün lazımı o sözün gerekliliği değildir. Zaten lazımın mezheb-i lazımı mezheb-i kaidesi alimler bu yüzden koymuşlardır. Bazen sözler bazı manalar taşıyabilir ama sözün sahibi o manaya rıza göstermeden o sözü kastetmiştir denmez kardeşler. Dediğim gibi bu konuda Allah'ın doğrusunu bilendir ama e, ümmetin cumhurunun üzerinde olduğu görüşe göre ölüler ne yapmaktadır kardeşler? İşitmektedir. Kabrin başında isek. E herhalde biz evde otururken buradan seslenmeyi işitmez. O tasavvufçu sapıkların saptığı e, pisliktir kardeşler. Tabi bunun başka itibar olarak burada İbn-i Abdülberd i nakletmiş. Delil olduğu için değil. Ali radıyallahu anhu bir gün e, kabristana gidiyor. Ee, ve kabristanın içerisinde, mezarlık içerisindeki kabir ehline sesleniyor yüksek bir sesle. Diyor ki e, bu rivayette, biz size haber verelim mi, siz bize haber verecek misiniz? Biz size haber verelim mi, siz bize haber verecek misiniz? E, yandakiler tam merak ediyor neyi kastettiğini. Kastettiği şey, kastettiği şey e, oradaki, kastettiği şey oradaki ölülerin kabirdeki ahvalleri. Diyor ki sizin bize haber vermenize gelmeden önce biz size haber verelim. Vannisa kattezavacna sizin karılarınızın hepsini nikahlandılar. Velmesakinu katsakanaha kalmun geyrakum o sizin oturduğunuz yerlerde başka kavimler şimdi oturuyor. Felmalu kat iktasem sizin mallarınızın hepsi de taksim edildi varislerinize. İşte diyor bu bizden önce geçen hayırlıların halidir. Varın siz bizim halimizi düşünün. Burada hani insanlar aslında bir ibret vermek istiyor. Ali radıyallahu anhu. Kendi yanına insanları topluyor. Çünkü insanlar bilsinler ki ölünce bütün mallarını geride bırakacaklar. Tabi bunu delil olarak getirmiş ama tekrar söylüyorum. Bu şer'an delil mahiyeti taşımıyor. Yani Ali'nin yaptığı şer'i olarak hüccet olmaz. Ama ölülerin işitmesine bir delil midir Allahu alem. Çünkü Ali burada hakiki manada bir diyalog kastetmemiş. İnsanlar ibret vermeye çalışmış. Ama şeriatta ölülerin duyduğunu ispat etmekse zaten bu hadis yeter. Peygamberin selam verdiğine dair rivayet edilen hadisler yeter. Yine Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'a kavmi helak olduktan sonra ya kavmim inni nasahtu lekum velakin nasihin Ey kavmi ben sizi nasihat ettim ama siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz ayetinde olduğu gibi Salih Aleyhisselam ölülerin cesetleri başında konuşuyor. Bu da başka bir delildir Kur'an'dan ve bu kadar fakir sözü bizim için yeterlidir zaten. Yani bunlar belli noktalarda işittiklerini ortaya koymaktadır. Alimler şunu tartışmışlar yine. Peygamber diyor ya biz size inşallah yetişeceğiz. Şimdi demişler bir mümin kabirdeki bir mümine dese ki biz size erişeceğiz. Müminin fitneye düşmesinden emin olunmaz. Adam kafir olabilir, adam şirke düşebilir, mürtet olabilir öyle mi? İnsan böyle Allah göstermesin, Allah bizi muhafaza etsin, ayaklarımızı kaydırmasın, böyle kötü akıbetlere düşebilir. O yüzden caiz midir demişler, biz de size kavuşacağız. O yatan cennetlik, kendisi belki cehenneme gidecek. Alimler demişler ki bunun manasında iki tane görüş getirmişler. Bu bir istisnadır demişler birincisi. ikinci görüşe gidenler de demişler, bu demişler genel bir ifadedir, bütün peygamberler de kullanmıştır demişler. Bu duada bir beys yoktur. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la iki oğlu nedir? Peygamberdir. İsmaille Yakup, İsmaille İshak. Bunlar e, ikisi de şeydir. E, peygamberdir. Peygamberlerin ne sıfatı vardır? İsmet. Onlar şirk işlemez. Ama dua etmiş ki: "Rabbeneni yanından aslan. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru." Ve Yahut da e, Yusuf Aleyhisselam yapmış: "Tavaffa'ni minel mutevaffini müslimân ve alhiqni bis Beni Müslüman öldür, salihlerin arasına kat. Demişler bunlar duadır. Dolayısıyla hani bu bu dualarda bu tarz ifadeler kullanmakta bir beysi yoktur demişler. Doğru olan görüş de budur kardeşler. Daha sonra hadisteki şu ifadeye gelince kardeşlerimi özledim. Ona denildi ki biz senin kardeşin değil miyiz? Dedi ki hayır. Benim kardeşlerim, siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip de bana iman edecek olan kimselerdir, insanlardır. Burada tabii bize bir müjde vardır. Peygamber Biz iman ettik ona. Allah tevhid üzere öldürsün, iman üzere öldürsün. Onu görmeden onun davetine iman etmek, onu görmeden onun davasını sürdürmek, bu konuda şüphe etmemek, gerisin geri dönmemek, bütün belalara ve musibetlere göğüs gelmek, bu sıkıntılara katlanmak, bunlar gerçekten şerefli işlerden. Allah bizi o şerefe ulaştırsın. Çünkü Peygamber dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Sahih senetti İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste. Tuğba limen ra'ani ve amen bi beni gören ve bana iman eden müjde olsun. Tuuba 7 marrat 7 kere de dedi ki Tuuba Tuuba Tuuba onlara temizlik olsun müjdeler olsun. Limen yarani ve amene bih. Beni görmeyip de bana iman edenlere müjdeler olsun dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tabii bunun haricinde başka rivayetler de var. Allah İbn Abdülber rahmet etsin. Uzun uza diye getirmiş. Bu hadislerden bir tanesi şu. Gerçekten imanın ehlinin az olduğu dönemde imana sahip çıkan insanlar gerçekten azdır. Ben her zaman söylüyorum falhaku alhaku yani hak haktır yani. Men alim alim ve men şehid şehid yani onu bilen bilmiştir, şahitlik eden etmiştir. Cahillerin çokluğu, onu bilmeyenlerin çokluğu, şahitlik etmeyenlerin çokluğu hiçbir gerçeği, hiçbir hakikati değiştirmez. E, netice itibariyle e, hak e, e, bundan zarar görmez. Dolayısıyla ehli azdır. Oğul bu yüzden bu konuda hadisleri yeri gelmişken çokça zikretmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Ömer'den gelen hadis diyor ki Kuntucalesen inden Nebi sallallahu fakat ben peygamberin yanındaydım. Geldim ve peygamber dedi ki Etadrun eyyul halk aftalü imanena? Biliyor musunuz iman bakımından en faziletli yaratılmış kimdir? Kulna el melaikah dedik ki meleklerdir. Günahsızlar, masumlar. Allah'a Allah'la konuşuyorlar, vahiy alıyorlar, değil mi? Yani sonuçta gayp alemini müşahede ediyorlar. Kale ve hakkul bel gayrihim. Yani evet bu haktır. Onlar üstün kullardır ama başkaları vardır. Kulna el enbiya. O zaman dedik ki peygamberlerdir. Kale hakkul lahum vel gayrihum. Onların hakkıdır ama onlardan başkalarıdır. Kulna eş dedik ki şehitlerdir çünkü şehitler büyük nimet içerisindedir. Gene peygamber aynı şeyi söyledi Aleyhissalatu vesselam. Fimaqale Rasulullah: "Aftalul halq imanen insanların yaratılmıştan imanda en faziletlisi kalmun fi asla bir rical erkeklerin daha sülbündeler çıkmamışlar. Erkeklerin daha sülbündeler. Yu'minuna <gülüyor> bi-ve lem yarauni bana iman edip beni görmeyenlerdir. Yajiduna <gülüyor> varaqan onlar ki sahifeler Yazıtlar bulmuşlardır. Feamelune bima fihi. O kitabelerde yazanlarla amel etmişlerdir. Hum aftalul halki imanen. Onlar yaratılmışların iman bakımından en üstün olanlardır. Ebu Ya'la musnedinde Hakim gene aynı şekilde sahih senetle eee bu hadisi tahric etmiş. Burada dikkat çekilmesi gereken hani özellikle dikkat et, çekmek istediğim bir yer var. O da yaprak e, ifadesi. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Kur'an kıyamete kadar baki kalacak. Ama ehli kitabın yaptığı gibi Kur'an'ın da yok oluşu ki sahabe soruyorlar. İncil onların yanında değil miydi? Tevrat onların yanında değil. Hani nasıl Kur'an bir anda kalkacak? Peygamber bunu anlatınca sahabe şaşırıyor. Ya Resulallah nasıl olacak yani? Kur'an elimizde var. Matbu hali. Peygamber diyor ki Yahudilerin, Hristiyanların elinde değil miydi? Onların da elindeydi. Ama neyi kaybettiler? Doğru anlayışı kaybettiler. Anlayış sahifelerde yazıyor. Yani bir tane kağıt gelmiş ki sahabe böyle inanıyordu. Öyle mi? Yani eğer Kur'an'ın metninin ulaşması, sünnetin metninin ulaşması bize yeterli olsaydı imanı anlamak için. Öyle mi? İlk meal okuduğumuzda hepimizin bu halde olması lazımdı. Ama hepimiz bu hale meal okumakla gelmedik. Ne okumakla geldik? Sahabenin yolunu okuyup öğrenmekle geldik. Peki sahabenin üzerinde olduğu itikadı, sahabenin üzerinde olduğu ameli, sahabenin üzerinde olduğu dini Kim anlattı? Berbahar'ı çıkmış yazmış. O çıkmış yazmış. İmam Abdullah çıkmış yazmış Ahmet bin Hanbel. Ahmet bin Hanbel demiş böyle. Kağıtlar ha. Nereden biliyorsun adamın yazdığını onu? onun? He? Akılcılar hep buradan gelmiyorlar mı zaten? Onlar ki buldukları yapraklarda var olanlara iman edip onlarla amel eden insanlar. Yani o büyük sıfat Bu zaten. Allah bizi onlardan kılsın. Hak olan neyse Allah bizi ona Celle Celaluhu ulaştırsın. <gülüyor> Tabi hadisin şeyiyle alakalı hıkı ile alakalı çok mesele var. Bu meselelerden bir tanesi de ne diyor? Bu meselelerden bir tanesi de alimden açtığı üzere İbn-i özellikle acaba sahabeden sonra daha hayırlısı gelebilir mi? Çünkü peygamber ne dedi? Siz benim ashabımsınız. Onlar benim kardeşlerim. Burada aslında bir fazilet var. O zaman şu soru çıkar. Sahabeden sonra gelenler sahabeden daha faziletli olabilirler mi? Burada deliller taarruz içerisinde olduğu için ne yaptı gene fakihler kardeşler? Cem yoluna gittiler. Çünkü hadis var. <gülüyor> i̇nsanların en hayırlıları aslındakiler. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler. Öyle mi? Bu gösteriyor ki insanın en hayırlısı Sahabenin ensar ve muhacirinden imanda öne geçenleri. Zaten Mekke'de ayette de söylediği gibi hicretten önce Müslüman olanlarla hicretten sonra Müslüman olanlar gene Allah katında üstünlükte bir değildirler. Gene Allah Azze ve Celle subhane ve Taala katında onlar asla ve asla bir değildirler. Bunlar hep umum genel delillerdir. Yani özet olarak ben cem'i şöyle vasıflandırayım. Alimler diyorlar ki, Cemaat bazında o kadar hayırlı bir topluluk gelemez. Ama fert bazında diyorlar. Fert bazında öyle insanlar gelebilir ki sahabenin döneminde olanlardan hayırlı olsun. Niye? Sahabenin arasında içki içen var mıydı? Vardı. Defalarla içki haddine getirildi. Zina yapıp taşlanan yok muydu? Vardı. Öyle mi? Onlar fısk işlediler. Onun cezasını da çektiler şeriattan haddini, hududunu. Dolayısıyla diyorlar sahabe de faziletli insanlar olmakla beraber... O sahaben içerisinde de fısk ehli insanlar vardı. Ama fısk ehli derken hepsi toptan külli, fasıktır, haşa değil. Aralarında vardı. Dolayısıyla bazı bugünkü salih insanlar, derece bakımından gerçekten Allah'a yakın olan insanlar, o dönemdeki bazılarından faziletli olabilir. Ama sahabenin önde gelenlerinden, sahabenin toplamından kimse faziletli olamaz. Bununla alakalı bir hadis var. Yine sahillerde rivayet edilen, yanlış hatırlamıyorsam Müslim rivayet ediyordu. Kıyamete yakın Yemen'den çıkacak 12 bin kişilik Aden'den. Aden'den bir ordu. 12 bin kişilik çıkacak. Onlar diyor benimle kıyamet arasındaki en hayırlı insanlardır diyor. En hayırlı hak üzere toplanmış en hayırlı topluluktur. Yemen'in Aden şehrinden çıkacak 12 bin kişi. Allah bizi o orduya ulaştırsın. O orduya ulaştırmıyorsa başka hayırlı orduya ulaştırsın Rabbim. Bu hayırlı insanların oldukları topluluktan mahrum etmesin Allah s.w.t. <gülüyor> Dediğimiz gibi hani bu konuda deliller taarruz şeklinde ama Allah cem en doğru cem şeklini Allah Subhanahu taala en iyi bilendir. Hadise dair özet bu. Yani hadiste de açıkça ifade edildiği üzere Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yapıyordu kardeşler? Ee, Allah Resulü kabirleri ziyaret ediyordu Aleyhissalatu vesselam. Bu kabirleri ziyareti sırasında tabii kıyamete dair anlattığı bazı portreler de var burada. Bunlar daha önce işlediğim için uzun uzadıya Tekrar dönmeyeceğim. Havzının başında bidacçıları, sapıkları kovması gibi. Allah bizi onlardan da kılmasın. Sözlerinde bir güzellik varsa Allah verüsünü sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Wa khli da'wanen ilhamdulillahirabil alimin Subhanakallahumma wajhulikashadu allahillah testafu'l kawtu bilik.